Alhamdulillah. Alhamdulillah, Al-Kibir, Al-Mutaal, Allah Aziz al-Jabbar, Al-Malik al-Kahar, Wasalatu as salamu al nibi al-muhtar. Wa ala alihil athar wa sala batihil abbarar wabad. Allahumme allimna ma yenfauna ve Allahumma, Allahumme bima allemtena ala kulli şeyin kadir <gülüyor> Geçen meclisimizde Allah subhanahu ve Taala, dışında kendilerine ibadet edilen bütün ilahların bütün mabudların ibadetten bir pay sahibi olmadıklarını kendilerine tapınılmaya hak sahibi olmadıklarını ifade eden, beyan eden en büyük delilin onların rububiyette Allah Tebareke ve Teala'ya ortaklar olmadığını beyan etmiştir. Kitabu u Tevhidte İmam Muhammed İbn Abdülvehab Rahimahullah bunu ifade etmek için Bâb-u kavliillahi teala E yushrikûne mâ la şey'en Yoksa onlar kendileri hiçbir şey yaratmamış. Bilakis kendileri yaratılmış olan şeyleri mi Allah'a ortak koşuyorlar ile kendisinden başka ibadet edilen şeylerin bu ibadete layık olmadıklarını, onlara ibadet etmenin haksız yere, batıl yere, iftira ile olduğunu onların yaratmadan, yani rububiyetin cüzlerinden bir cüzden, Bir pay sahibi olmadıklarıyla ifade etmişti. Allah Tebareke Teala buyuruyor diyor ki قُلْ اَرَأَيْتُمْ مَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِ De ki Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeylere bir bakın bakalım. Onlar hakkında ne dersiniz? اَرُونِي مَا ذَا مِنَ الْعَضِ Bana hele bir gösterin. Onlar yeryüzünden neyi yaratmışlar? Em Shirkun şirkun fissemavat. Yoksa onların göklerde bir ortaklığı mı var? İtuni bi kitabin min kabli hâza av etâratin min ilmin inkuntum sadık. Eğer sizler doğruyseniz, sadıklar iseniz, bundan önceki bir kitaptan veya ilimden bir esar, ilimden bir emare ile bunu bana gösterin. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeyler, kendilerine taptığınız, yalvardığınız, yakaladığınız şeyler... Aruni, Bana bir gösterin, bakalım yeryüzünden ne yaratmışlar. Em lehum şirkun semavat, veya onların göklerde semavatta bir ortaklığı mı var. Allah tebaarake ve teala burada da açık bir şekilde onların ibadete layık olmadıklarını yeryüzünden bir şey yaratmamış olmalarıyla semavatta da hiçbir şey ortaklıkları olmaması ile ifade ediyor, beyan ediyor. Ayetin devamında diyor ki: "O min dunillahi. la ila kıyamet." gününe kadar bile kendilerine yalvarsalar, o kendilerine yalvaranlara dua edenleri icabet edemeyecek kimselere yalvarandan dua edenden daha sapık kim vardır? Bu geçen bab ile Allah tebaraka ve taala'ya ibadetinde de ortak edilen bu ilahların İbadete layık oluşları onların rububiyetten bir pay sahibi olmadıkları ile ortaya konulduktan sonra müellif rahimahullah bugünkü işleyeceğimiz bapta şunu ifade edecek. O geçen bapta dedik ki şirkin aslı aslında teşbihtir. Teşbihin de aslı mahlukatı Allah Subhanahu ve Taala'ya benzetmek Yeryüzünde Allah'ı mahlukata benzetme türünde bir teşbih zaten vuku bulmamış. Kitap ve sünnet naslarında teşbihi, temsili ve benzerliği nef naslar, Allah Tebareke ve Teala'nın mahlukattan herhangi bir şeye benzemediğini ifade etmek için değil, zira bunu söyleyen yok, mahlukattan hiç kimsenin, hiçbir şeyin Allah Tebareke ve Teala'ya benzemediğini ifade etmek için gelmiş varet olmuş Allah'ın mahlukata benzediği değil mahlukatın Allah Tebareke ve Teala'ya benzemesi edilmiş. öyleyse dedik teşbih hakikatte mahlukatı Allah'a benzetmektir şirk şirkin aslı da işte bu teşbihten kaynaklanmaktadır geçenki meclisimizde dedik ki hakiki müşebbih'e gerçek müşebbih'e müşriklerdir Yani Allah'a ibadetinde ortak koşanlar bir başkasına ona ibadet ettikleri gibi ibadet edenlerdir. Hatta dedik ki hakikatte teşbih Allah'a şirk koşma ile ibadetinde vuku bulmaktadır yeryüzünde. Yoksa alemde zaten Allah'ı mahlukata benzeten bir topluluk gelmemiş olmamış. Bugünkü babta zikredilecek ifade edilecek şey madem ki şirkin kaynağı şirkin aslı müşriklerin Allah'ın yanı sıra ibadet ettikleri bu ilahlarını Allah'a teşbih etmeleri benzetmeleridir peki bu teşbihin kaynağı ne şirkin kaynağı bu teşbih peki bu teşbihin kaynağı ne onlar Allah tebareke ve teala dışında bu ilahlara ibadet ederlerken bunu onları Allah'a benzettikleri için yaptılar bir vecihten Peki onlar Allah Tebareke ve Teala'ya bu aciz mahlukları, bu yaratılmış mahlukları neden benzettiler? Bugünkü bapta inşallah bu ifade edilecek. Çünkü kardeşlerim, onlar Allah Tebareke ve Teala'nın kadirini, onun büyüklüğünü, yüceliğini, onun sahip olduğu celal sıfatlarını hakkıyla takdir edemediler. Önceki bapta, şirkin batıl oluşu O ilahların rububiyetten bir şeye sahip olmadıklarıyla anlatılmıştır. Bu bapta da Allah Tebareke ve Teala'nın sahip olduğu celal sıfatlarının beyanı var ki, işte onlar bunu bilemedikleri için bu teşbihe düştüler. Allah Tebareke ve Teala'yı hakkıyla onun kadrini, onun değerini, azametini, büyüklüğünü bilemediler. Bu da onların bu mahlukları Allah'a teşbih ederek, Allah'a benzeterek, Yani ilahlıktan, onlara Allah'ın hakkı olan ilahlıktan onlara bir pay vererek yaptılar. Diyor ki İmam Rahimahullah bâb kavlillahi te'ala, Allah te'alanın şu buyruğu, hatta iza fuzzi'a an kulubihim Onların kalplerindeki korku, kalplerinden korku giderilince kalu dediler ki, mâzâ kâle rabbukum? Rabbiniz ne buyurdu? Rabbiniz ne söyledi? Dediler. -hakka. Dediler ki o hakkı buyurdu. Hak söyledi. Ve huvelle aliyyul kebir. O Ali olandır. Ulu sahibi. Ve el kebir. Kebir olandır. Kendisinden başka, kendisinden daha büyük bir şey olmayan en büyük. İmam Rahimullah babın başlığına bu ayeti kerimeyi koydu. Bu babın içerisinde bu ayetin altına da bu babın tefsiri mahiyetinde iki tane hadis-i şerif zikretti serdetti. Bu ikisinin madmunu, bu hadislerin madmunu ve bu, bu bu ayeti kerimenin tefsiri inşallah kuvvetli bir şekilde bahsettiğim şeye delalet edecek. Allah tebareke ve teala'nın kadrinin yüceliğine, onun sahip olduğu celal sıfatlarının büyüklüğüne, mahlukatın en büyüklerinin dahi, ...en kuvvetlilerinin dahi... ...kilkat olarak, yaratılış olarak... ...en kavi olanlarının... ...ve Allah Tebareke ve Teala'ya... ...en yakın olanlarının dahi... ...o Rab Subhanahu ve Teala karşısında... ...nasıl bir korkuyla... ...titredikleri... ...bu babta ifade edilecek... ...bundan da şuna istilal edilecek... ...yani o Rab Subhanahu ve Teala... ...böylesi... ...azim, böylesi büyük... Celal sıfatlarına sahiptir. Onun dışında kendisine ibadet edilenler bu sıfatlardan hiçbirisine sahip değildirler. Hatta mahlukat arasında hilkat olarak yaratılış cihetiyle Allah tebareke ve teala indinde en büyük ve en kuvvetli olan melekler dahil onun bu büyüklüğü bu yüceliği karşısında tir, tir titremektedirler. Vasıfı bu olan bu olan alemlerin Rabbi subhanehu ve teala'ya Mahlukatından herhangi birisi nasıl ortak edilebilir? İbrahim aleyhisselatu vesselam'ın kavmine babasına söylediği gibi: "Fe ma zannukum bi rabbil alamin? Rabbi hakkında sizin zannınız nedir ki? Alemlerin Rabb'inin ne olduğunu zannediyorsunuz? Diyor ki Rabbimiz Tebareke ve Teala: "İz qala ve kavmihi İbrahim babasına ve kavmine dedi ki: Yahu siz neylere ibadet ediyorsunuz? E isken aliheten <gülüyor> Allahi turidun Allah'ın dışında uydurulmuş sahte, düzmece ilahlar mı istiyorsunuz? Arkasından diyor ki Femâ zannukum birabbil alemin Alemlerin Rabbi hakkındaki zannınız nedir? Onun ne olduğunu zannediyorsunuz. Onlar Allah Tebareke ve Teala'yı bırakıp bu şeylere ibadet ettiler çünkü Allah'ın kadrini bilemediler. Rabbimiz Tebareke ve Teala kitabında diyor ki Kul De ki Efe gayreallahi te'murunni a'budu eyyuhel cahilu De ki Ey cahiller Bana Allah'tan başka şeylere mi ibadet etmemi emrediyorsunuz? Ve lekad uhiye ileyke Ve ilellezine min kablike Le in eşrakte le yehbatanne ameluke Ve le tekunenne minel hasil Muhakkak ki sana Ve senden öncekilere Şöyle vahyedilmişti. Eğer Allah'a ortak koşarsan amellerin boşa gider ve sonunda hüsrana uğrayanlardan olursun. Velillaha fa'bud ve kum Sen sadece Allah'a ibadet et ve şükredenlerden ol. Allah ve Teala bunları beyan ettikten sonra diyor ki: "De ki bana Allah'ın dışında başka ilahlara mı ibadet etmemi emrediyorsunuz ey cahiller?" Halbuki bana da benden önceki peygamberlere de şöyle buyuruldu. Eğer şirk koşarsanız amelleriniz boşa gider ve ahirette hüsrana uğrayanlardan olursunuz. Peki onların Allah'ın dışında ilahlara ibadet edilmesini emretmeleri, bunu icra etmeleri hangi sebepleydi? Ayetin devamında şöyle söyleniyor. وَمَا قَدَرُ Hakka kadrihi Onlar Allah'ın kadrini, Allah'ın kıymetini hakkıyla gereği gibi takdir edemediler, bunu bilemediler. Eğer bunu bilselerdi böyle olmazdı. Ve mâ kadarullâha hakka kadrihi vel ardu cemî'an kabdatuhu yevmel kıyâme. Kıyamet günü yeryüzü tamamıyla onun avucu içindedir. Vessemâvâtu matviyyâtun bi yemînihi. Gökler ise onun sağ elinde dürülmüş olacak. Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? Onun kadrini, onun yüceliğini, büyüklüğünü eğer bilseydiniz, hakkıyla takdir etseydiniz, onun dışındaki mahlukata ona ibadet ettiğiniz gibi ibadet etmezdiniz. Alemlerin Rabbi'ni ne zannediyorsunuz? Bu yeryüzü tamamıyla kıyamet günü onun avucunun içinde olacak. İbn Abbas radıyallahu anhum'dan nakledilen en biliyorsunuz. Yeryüzü, gökyüzü bunların hepsi Allah subhanahu ve taala'nın avucunun içerisindeki bir hardal tanesi kadar. Alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz? Sahihayn'de gelen bir rivayette kardeşlerim, Abdullah ibn Mes'ud radiyallahu anh aktarıyor. Diyor ki, Câ'a habrun minel Yahudi, Yehudilerden bir alim, Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi, ve kale ve şöyle dedi, İnna necidu fit tevrati, Biz Tevrat'ta şöyle buluyoruz, şöyle okuyoruz. Ennehu iza kâne yevmul kıyâme, Kıyamet günü olduğu zaman, Ja'alallahu samawati ala isbi. Allah subhanahu ve taala gökleri ve yerleri bir parmağı alacak. sura ala isbi. Toprağı, yeri, yer yani toprak parçalarını ve suyu, yani denizleri de bir parmağına alacak. Vel halaiqu ala isbi. da bir parmağına alacak. Summa Sonra onları sallayacak. Sümmaya en el melik en el melik melik benim padişah benim hükümdar benim böyle buyuracak. Kim anlatıyor bunu? Yok. Yahudilerden bir alim. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme geldi böyle söyledi. Allah tebareke ve teala semavatı ve yerleri bir eline bir parmağına suyu ve toprağı bir parmağına canlıları bir parmağına alacak ve onları sallayacak diye onları sallayarak diyecek ki melik benim padişah benim. Sonra diyor ki İbni Mesud radıyallahu anh "Fela kad raaytun sallallahu aleyhi ve sellem yadhhaku." Yahudi alim bunları anlatırken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in tebessüm ettiğini, güldüğünü gördüm. Neden gülüyormuş biliyor musunuz? Diyor ki İbni Mesud radıyallahu anh "Ra'aytu'n-nebiyye yadhhaku hatta bedet nawajizuhu." Azı dişleri görününceye kadar. Öyle güldü ki azı dişleri göründü. Te'accuben Ta ve tasdikan li kavlihi. Onun söylediği sözleri tasdik ederek ve onun söylediği sözler hoşuna giderek. Bu Yahudi alimin söylediği sözler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gittiğinden onları tasdik ederek azı dişleri çıkıncaya kadar güldü. Thumme kâlen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ara, sonra şöyle dedi. Allah tebareke ve teala'nın şu buyrununu okudu. Ve mâ hakka Kadri. Buna rağmen Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Vel ardu cemien kabdatuhu yawm el Kıyamet günü yeryüzü tamamıyla onun avucunun içinde olacak. Gökler de onun sağ elinde dürülmüş olacak. Yani kardeşlerim, müşriklerin Allah'ın dışında bu ilahlara ibadet etmelerinin temeli olan bu teşbihin temeli de alemlerin Rabbi Subhanahu ve Teala'nın kadrinin gereği gibi takdir edememeleri oldu. Allah'ın dostlarının da, onun nebilerinin, rasullerinin de, hatta meleklerin de Allah Tebareke ve Teala ile olan ilişkisini, onların onunla olan münasebetini, sahir mahlukatın birbiri arasında olan münasebet gibi zannettiler. Böyle gördüler. Bakın şimdi bu okuduğumuz babın başlığında zikir geçen ayette gelecek. Meleklerin hem de meleklerin en büyüklerinin Allah ve Teala karşısındaki tutumları ve durumları. Diyor ki İmam-ı Rahimahullah, babu kavlillahi Teala Allah Teala'nın şu buyruğu ile alakalı. Hatta idza fuzzi'a an kulubihim. Kalplerinden korku giderilince, "Kalu mazaa qala rabbukum?" dediler ki "Rabbiniz ne buyurdu?" "Qalul hakka." dediler ki "Hak buyurdu." وهو العلي الكبير او العلي اولو صاحبي mutlak olarak her vecihten zatı itibariyle ve sıfatları itibariyle al kabir ve büyük olandır. Ve fi sahihi diyor ki İmam Rahimullah ve fi sahihi an Ebu Hurayra radıyallahu anhu Sahih'te yani Sahih Buhari'de Ebu Hurayra radıyallahu anhu'dan yapılan rivayette aninebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâle. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediler. Bu ayeti kerimenin tefsiri olarak. İzâ kadallâhul emr fissemâi Allah subhanahu ve ta'ala gökte bir emir buyurduğu zaman bir şey hakkında hüküm ferman, ferman buyurduğu zaman darabetil melâiketu bi ecnihatiha melekler kanatlarını çırpmaya başladılar hâdâ'ânen li kavlihi Allah tebaraka ve teâlânın sözüne boyun eğerek Allah semada bir iş buyurduğu zaman bir ferman buyurduğu zaman melekler onun bu emrine bu sözüne boyun eğerek onun sözü önünde zilletlerini hudularını göstererek kanatlarını çırparlar Keennehu silsilâtun alâ saffân yanfudhuhum zâlik Allah tebaraka ve teâlânın bu buyruğu onlara çıplak bir kaya üzerinde çınlayan zincir sesi gibi ulaşır. Allah tebareke ve teala bir emir buyurunca, bir ferman buyurunca melekler kanatlarını çırpmaya başlarlar ve Allah'ın bu buyruğu onlara çıplak bir kaya üzerinde şatlayan zincir sesi gibi ulaşır. Hatta iza fuzzi'a an kulubihim Sonra Onların kalplerinden korku giderilince, kalu derler ki "Maza qala rabbukum?" Melek'te sorarlar. Derler ki "Rabbimiz ne buyurdu?" "Rabbiniz ne buyurdu?" Kalu el hakka derler ki "Hak buyurdu." "Ve huvel aliyul kabiir." O'l aliy ve'l ve kabiir. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem "Fe yesma'uha mustariqu's Allah tebareke ve teala'nın bu buyurduğunu Melekler kendi aralarında konuşuyor, konuşmaya başladılar ya Rabbimiz ne buyurdu? Onlar da dediler ki hak buyurdu. Onun buyurduğu bu sözü bu emri konuşmaya başladılar. Sonra kulak hırsızları bunu çalarlar. وَمُسْتَرِقُ semi هَا ba'duhu بَعْضُهُ Ve bu kulak hırsızları şöyledir. Her biri birbirinin üzerindedir. وَسَفَهُ سُفِيًا بِكَفِّهِ Bunları Süfyan İbn-i Uyeyne Hadisin ravilerinden bir tanesi. Eliyle işaret ederek vasfetti. فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَا أَصَابِعِهِ Parmaklarının arasını açıp böyle elini yan tutarak böyle gösterdi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya bu kulak hırsızları böyledir. Böyle üst üstedirler. Üst üste çıkarlar semaya kadar. Sonra bu kulak hırsızlığı yapanlar bu sözlerden bir tanesini çalarlar, işitirler. فَيَسْمَعُ <gülüyor> الْكَلِمَةَ Bu kulak hırsızlarından bir tanesi bu konuşulan şeylerden bir kelime çalar. <gülüyor> Sonra onu kendisinden aşağıdaki olan diğerine diğerine iletir. yulqiha <gülüyor> Sonra onun altındaki onun altındakine iletir. Sonra onun altındaki onun altındakine iletir. Hatta yulqiha ala lisanis sahiri kahin Ta ki bu üstten aşağı üstten aşağı iletme Yeryüzünde bulunan cahilin veya sihirbazın diline kadar ona ulaştırılmaya kadar devam eder. Fa <gülüyor> rubbama <gülüyor> Belki Allah Subhanahu ve teâlânın göndereceği ateş topu onlara bu kelimeyi bir altındakine ulaştırmadan yetişir ulaşır. Kelimeyi altındakilere ulaştırmalarına mani olur. Wa <gülüyor> alqaha Bazen de O ateş topu kendilerine ulaşmadan bu kelimeyi bir aşağısındakine iletirler. feyekzibu ma'ahami'ete kezibe. Bu sözün kendisine ulaştığı sihirbaz da kahin de bunun yanına yüz tane daha yalan ilave eder. Yüz tane daha yalan atar. <gülüyor> Ondan sonra da bu kahine, bu sihirbaz soru sorup onun verdiği şeylere itimat edenler şöyle derler. Eleyse kad kâle lana yevme keda ve keda keda ve keda Bu adam şu filan filanca filanca günde bize böyle böyle dememiş miydi? Bak işte dediği çıktı derler. فَيُسَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ لَت۪ي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَائِ Bu semadan işitilen kulak hırsızlarının çaldığı o bir doğru kelime sebebiyle bu sihirbaz, bu kahin tasdik edilir olur, tasdik edilmeye başlar. Bu birinci rivayet. Bundan sonra gelen... Rivayette biraz daha fazla açıklama var. Bu rivayetin hasılı şu. Allah tebareke ve teala semada bir hüküm buyurduğu zaman bir, iş, bir işi ferman buyurduğu zaman bu söz Allah tebareke ve teala'nın bu vahyi meleklere sanki bir kaya üzerinde şaklayan zincir sesi gibi ulaşır. Sonra onların kalplerinden korku giderilince Yani bu sözden dolayı onlar bir korkuya kapılırlar. Sonra onların kalplerinden korku gidince birbirleri kendilerine sormaya başlarlar. Rabbimiz ne buyurdu derler. Sonra derler ki Rabbimiz hak buyurdu. Sonra kulak hırsızları bunları dinlerler ve onlardan bir onların konuştuklarından bir kelime çalarlar. Sonra en üstteki bir alttakine o bir alttakine ulaştırır. Allah Tebareke ve Teala'nın üzerlerine gönderdiği ateş topu belki bunları o kelimeyi alttakine ulaştırmadan yakalar. Belki de onlar o ateş topu kendilerini yakalamadan bir alttakine bu kelimeyi ulaştırırlar. Ta ki bu söz yeryüzündeki kahine ulaşır. Sonra kahin bunun yanına yüz tane daha yalan katar. İnsanlar da bu kahinin yüz, yana, yüz yalanı arasındaki bu doğru söz sebebiyle onu tasdik ederler. Ve derler ki bak filanca gün söylemişti işte söylediği çıktı derler. <Gülüyor> İkinci rivayette. Wa'in ibn-i Sem'an radiyallahu anhudan yapılan rivayette. Kale, kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. İdâ eradallahu te'ala en yuhiyye Allah tebareke ve bir iş ile vahyetmek istediği zaman. Bir iş vahyetmek istediği zaman. Tekelleme bil vahyi. Allah vahyi ile konuşur. minhu racfetun. Allah tebâreke ve teâlâ'nın bu vahiy ile konuşması sebebiyle gökleri bir titreme alır. El kâle ra'detun şedîdetun veya şöyle dedi. Şiddetli bir sarsıntı alır. Gökler Allah tebâreke ve teâlâ'nın vahiy ile bu konuşması sebebiyle şiddetli bir sarsıntı ile sarsılırlar. Şiddetli bir titreme ile titrer gökler. Bildiğimiz bu cansız olarak, cansız olarak bildiğimiz bu gök. Allah tebâreke ve konuşmasından, Allah'ın vahiy ile konuşmasından korkarak, bundan titrerler. فَاِذَا سَمِعَ ذَٰلِكَ اَهْلُ السَّمَاوَاتِ Allah tebâreke ve teâlâ'nın bu konuşmasını, sema ehli, gök halkı işittikleri zaman, سُعِخُوهُ Onlar da hep birden bayılırlar. وَخَرُّ لِلّٰهِ سُجَّدًا Ve Allah tebâreke ve teâlâ için secdeye kapılırlar secdeye kapanırlar. Secdeye kapanırlar ve ba ve bayılırlar. Veya bayılırlar sonra ayıldıkları zaman secdeye kapanırlar. Neyle oluyor arkadaşlar bu? Allah semada vahiy ile bir şey konuştu o zaman. Gökler Allah Tebareke ve Teala'nın tazimi ile ondan korkarak titrer ve sallanır, sarsıntı yaşanır. Gökler. Gökler Allah'tan korkar mı? Evet, gök Allah'tan korkar. Taş bile Allah'tan korkar. Wa inna min al-hijarati lama yaghin al-hijarati lama Allah tebarak teala diyor ki taşlardan öyleleri var ki Allah korkusundan aşağıya yuvarlanırlar. Taş canı olmayan bizim bildiğimiz gibi ruhu olmayan taş Allah korkusundan yukarıdan aşağıya yuvarlanır. Gökler Allah'ın korkusundan titrerler. Dağlar bile Allah tebareke ve teala'nın azametinden ne olur? Tuz buz olur, yerle bir olur. İbrahim aleyhisselamın kıssasında olduğu gibi. Musa aleyhisselamın kıssasında olduğu gibi. Musa aleyhisselatu vesselam Allah tebareke ve teala'ya Rabbi erini enudur ileyk. Rabbim kendini bana göster ki sana bakayım dedi. Allah tebareke ve onu dedi ki Kale lenterani sen beni göremezsin velakinun dhur ilel cebeli Ancak şu daha bak fe Eğer o da yerinde durursa eğer o da beni görmeye dayanabilirse sen de beni görmeye dayanabilirsin dedi Felemmmetecelle Rabbuhu lil cebeli Rabbi cebele o daa kendisini gösterince daa Allah tebe ve Tealaâyi görünce Allah kendisiyle daa arasında görünmesine mani olan perdeyi kaldırınca ce'alahu dekka bu dağ danul. Allah tebaleke ve teala'nın <gülüyor> bu yüce dağ büyük dağ darma oldu ve kharra Musa sa'ika Musa da bayılarak yere kapandı felemmâ afaka, kâle subhâneke inni tübtu ilek Musa ayıldığı zaman dedi ki ya Rabbi seni tesbih ederim seni tenzih ederim ya Rabbi sana tövbe ediyorum dedi yani semavat bu büyük bu azim Mahlukat. Bu dağlar, bu taşlar bile Allah tebareke ve teala'nın korkusundan titrerler. Yukarıdan aşağıya yuvarlanır yere düşerler. Ve böyle darmadan olur tuz buz olurlar. Allah tebareke ve teala'nın melekleri olan sema halkı da Allah'ın bu konuşmasını duyduğu zaman onlarda ne yaparlar? Allah'ın azametinden, onun yüceliğinden, büyüklüğünden Allah'tan korktukları için onlar da hepsi birden baygınlık geçirir melekler diyor ki feyakunu evvelen yirfa cibril başını ilk kaldıran da Cibril Aleyhisselam olur bu baygınlıktan sonra. Yani bayranlar arasında kim de var? Cibril Aleyhisselam. Cibril Aleyhisselam kardeşlerim, Allah Tebaraka ve Teala'nın melekleri arasında en büyük meleklerden en büyük melek İtlık'tır. Ve onların arasında Allah Sübhanahu ve Teala'nın kendisini güçlü, kuvvetli olmayla vasfettiği bir melek. kuvvetin 'indizil arş-ı Arş'ın sahibi yanında bir mekan sahibi ve kuvvetli olan bir melek diye vasfetmiş. Cibril Aleyhisselam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz sahih olarak sabit olduğu şekliyle Cibril Aleyhisselam'ı Allah'ın onu yarattığı kendi yaratılışı, hılkati üzerinde gördü. 600 tane kanadı vardı ve her bir kanadı ufku kaplıyordu. Yani Allah'ın mahlukatı arasından böyle büyük bir mahluk. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bana arşı taşıyan meleklerden bir tanesini vasfetmeme izin verildi. Allah tebarek ve teala'nın arşını taşıyan meleklerden bir tanesini vasfetmeme izin verildi. Onlardan bir tanesinin kulak memesi ile omuzu arasındaki mesafe 700 yıllık mesafedir. Siz bu meleklerin büyüklüğünü, yüceliğini takdir edin. Bildiğimiz hesaplarla bunları anlamaya çalış. 700 senelik bir mesafe. Sen bu yerküre üzerinde bir noktasın. Yani bu yerküre, bu, bu dünya diye isimlendirilen bu arz üzerinde, bu yerküre bu yer üzerinde bir noktasın. Nokta. Şöyle buradan yukarıya doğru 300-500 metre çıktığımız zaman bile aşağıda ne görüyoruz kendimizi? Nokta. Bu yerküre kardeşlerim, bu yerküre bu içinde bulunduğu bu sistem içerisinde bir nokta. Böyle yapmışlar bazı resimler var. Dünyanın Güneşe olan nispetini böyle yan yana resimde koymuşlar. Dünya Güneş'in yanına biliyor musunuz? Nokta. Dünyanın da Güneş'in de bu bizim Güneş sisteminde bulunan gezegenlerin de bulunduğu bu galaksi, Samanyolu ismi verilen bu galaksi Alemde bir nokta. Şimdiki bilim adamları tasavvur ederek tahmin etmeye çalışacak. Diyorlar ki bizim bu galaksimiz kadar alemde 400 milyar galaksi var. Bu galaksi alemde bir nokta. Ve bu yer ve bu semalar Allah Tebareke ve Teala'nın arşı yanında ne? Bir nokta. Bakın o arşı taşıyan meleklerin vasfına. Şimdi tekrar düşünün. Feme adan lukum birabbil alemin. Alemlerin Rabbi hakkında siz ne zannediyorsunuz? Alemlerin Rabbinin ne olduğunu zannediyorsunuz? Vahiy ile konuştuğu zaman korkusundan semalar titrer. Sonra melekler baygınlık geçirir. Sonra ayrılırlar. Aralarından ilk ayrılında cibri, Cibril olur. Feykelimhu, Feykelimhu Allahu min vahhihi bima arada Allah subhanahu wa taala Jibril dilediği diledi, ettiği vahiy ile konuşur ona dilediklerini söyler. Summe yamurru Cibril Sonra Cibril diğer meleklere uğrar. Kullama marra bi sema'in sa'aluhu melaikatuha. Jibril her bir semaya uğradığı zaman o semanın halkı olan melekler ona sorarlar. Ma da rabbuna ya Cibril? Rabbimiz ne buyurdu ey Cibril derler. Fe de kalal hak buyurdu hakkı buyurdu ve huvel aliyul kebir. Fe yekulun kulluhum onların hepsi de misle ma qale Cibril. Cibril'in söylediği jibrilu bil wahi ila haifu amarahullahu azza ve Gibrilde Allah azza ve cel'lenin emrettiği wahi neresiyse oraya Bu iki, bu, bu iki hadiste babın başlığındaki ayetin tefsiri yapılmış. Yüreklerinden korku gittiği zaman derler ki Rabbimiz ne buyurdu? Rabbiniz ne buyurdu? Yüreklerine bu korku neden geldi? Allah tebareke ve teala'nın konuşması ile. Allah konuştu. Onlar da Allah'ın konuşmasını işittiler. Burada Allah tebareke ve teala'nın dilediği zaman dilediği gibi, dilediği şekilde konuşacağının ispatı var. Allah'ın kelamını nefşedenlere reddi olarak. Allah Tebaraka ve Taala'nın kelamının sesle oluşunun da ispatı var. Eşarilere ve kendisine ehli sünnete nispet eden bazı kimselere cevaben reddi olarak. Ve bu melekler kardeşlerim burada ispat edilmesi bizim üzerine durmamız gereken önemli mesele. Bu melekler vasfını demin zikrettiğimiz bu melekler. Allah Tebaraka ve Taala'nın konuşması karşısında onun heybetinden Onun azametinden, yüceliğinden baygınlık geçirirler. Onlar baygınlık geçirirler. Bu büyük, koca bu semavatı bile bir titreme alır. Şimdi tekrar bir düşünelim. Allah Tebareke ve Teala'ya ortak koşulan bu kimseler. Onun mahlukatından olan bu kimseler. Onun dışında kendisine ibadet edilenlerin ortak vasıfı nedir? İbadun emsalukum. Sizler gibi onlar da Kuldurlar. Bak bu zikrettiklerimiz o mahlukat arasında en büyük olanları. İşte Cibril'in hali. Eğer o Rab Subhanehu ve Teala'nın azameti karşısında Cibril'in durumu bu ise hılkat olarak yaratılış olarak, büyüklük, yücelik güç, kuvvet olarak ve Allah Teberreke ve Teala'ya yakınlık olarak ondan sonra onun dununda onun daha aşağısında olan kimseler vasfı böyle olan bir Rab'be nasıl ortak edilebilirler? Vasıfı böyle olan bir Rab'be nasıl teşbih edilebilir, nasıl benzetilebilir? Yani bu teşbihin, bu benzetmenin ki o, bu şirkin kaynağıydı. Bu teşbihin, bu benzetmenin aslı esası Allah'ı hakkıyla takdir edememekten kaynaklanıyor. Alemlerin Rabbi hakkında zannınız nedir? Onun ne olduğunu zannediyorsunuz. Eğer bu melekler hakkında böyleyse, onun dışında kendisine ibadet edilen her bir şey, her herkes hakkında evveliyetle böyle değil. Bu bap başlığında zikredilen ayeti kerime bir önceki bapta da bizim zikrettiğimiz hatta kendisinden bahsederken kalpten şirk ağacının köklerini şirkin kökünü söken şirki temelinden iptal eden temelinden ortadan kaldıran bir ayetin devamında bu söyleniyor. O ayet neydi? Allah tebareke ve teala dedik ki müşriklerin Allah'ın dışında kendilerine yalvarılan kimselere Bu yalvarmanın geçerli olabilmesi için öne sürülecek mantıki gerekçelerin hepsini tertipli olarak yukarıdan aşağıya tek tek nef ediyor Diyor ki Allah tebareke ve teala De ki Allah'ın dışında iddia ettiğiniz şeylere yalvarın bakalım. Sonra onların vasıflarını sayıyor. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz şeyler var ya onların vasıfları işte şu vasıflardır. Bu sayılan vasıflarda da, vasıflarda da bir kimseden bir istekte bulunacak bulunulacaksa istekte bulunacak kimsede olması gereken vasıflar tek tek yukarıdan aşağı doğru zikredilmiş. Deniyor ki la yemlikuuna semawati la Onlar ne göklerde ne yerde zerre ağırlığınca bir şeye maliktirler. Onların orada bir ortaklıkları da yok. Ve malahu minhum min zahir Allah'ın onlardan bir yardımcısı, bir destekçisi de yoktur. وَلَا <أَذِنَلَى> Onun katında izin verdikleri müstesna kimse şefaat edemez. Tek tek iptal ettin bütün gerekçeleri? Bütün gerekçeleri iptal ettin. Birisinden bir şey istiyorsan ne olması lazım? İstediğin şeyin sahibi olması lazım. Allah ne dedi? لَا يَمْلِكُونَ Sahip değiller. Ne gökte ne yerde. Zerre alınca bir şey sahip değiller. Tamam diyelim sahip değiller. Sahip değilse ne olması lazım sahibinin? Ortağı olması lazım. Allah ve Teala onu da nefyetti. Ve malahum fehima min şirk. Onların o ikisinde göklerde ve yerde bir ortaklığı da yok. Sahibi değil, ortağı da değil. E belki yardımcısıdır. Ve maluhu minhum min zahit. Allah'ın onlardan bir yardımcısı da yok. Geriye sadece aracılık şefaat kaldı. Onda diyor ki Allah Tebaraka ve Teala onun katında izin vermeden kimse şefaat edemez. Sonra onun katında şefaat edeceği umulan en büyük şeylerin vasfını zikrediyor. İşte bizim şu anda bu babın başlığında olan ayet. Ardından diyor ki: "Hatta izâ fuzzi'a'n kulûbuhum." Ah, an Kalplerinden korku gittikten sonra, kalplerinden korku giderilince. Kim onlar? Melekler. Allah Tebaraka ve Teala'ya en yakın kul. Onun indindeki güç, kuvvet ve büyüklük olarak en büyük kullar. Yani şefaat edecek birisi varsa olsa olsa onlardır. Peki onların Allah'ın karşısındaki durumları ne? Allah vahiy ile konuştuğu zaman düşüp E Onlar böyleyse onun dışında Allah Tebareke ve Teala'nın dışında yalvarılan, yakarılan, dua edilen aracılığı istenilen her bir şeyin haklarında iddia edilen bu şeyler açık, seçik Batıldır. Ardından diyor ki Allah tebareke ve teala. Yine bu ayetin ardından. Hatta iza fuzi an kulubihim kalu ma lakale rabbukum kalu lhakka ve huvel aliyyül kebir <gülüyor> Sonra diyor ki kul men yarzukukum minessemavati vel ardi Bak hep peş peşe hep aynı ayetler. De ki sizi göklerden ve yerden kim rızıklandırıyor? Allah'ın dışında ibadet edilenlerin malik olmasına nefretti. Ortak olmasına nefretti. Yardımcı olmalarını nefretti. Şefaat edebilmelerini şarta bağladı. Sonra şefaati umulan kimselerin Allah tebaleke ve teala indindeki pozisyonlarını beyan etti. Şimdi de diyor ki, sizi semavattan ve gökten Allah'tan başka kim rızıklandırabilir? De ki bunu sadece Allah yapabilir. Bütün bu beyanattan sonra. Sizin Allah'ın dışında yalvardıklarınız hiçbir şeye malik değiller. Allah'ın malik olduğu şeyler de onun ortağı değiller. Bu işlerde Allah'a yardımcı değiller. Allah'ın yanında şefaatleri istiklalen geçerli değildir. Ancak Allah izin verirse bu olabilir. Şefaatin umduğunuz bu yüce büyük mahlukatın onun indindeki, yanı du indindeki durumları budur. Sizi göklerden ve yerden rızıklandıran da Allah'tır. Bütün bu beyanattan sonra. Ve inna au iyyakum. Ya biz yani tek başına Allah'a ibadet edip ona yalvaranlar au iyyakum ya da sizler. La ala huden au fi dalalin mubin. Ya apaçık bir sapıklık üzere ya da bir hidayet üzere. Bütün bu beyanattan sonra. Ya biz ya siz. Ya bir hidayet üzere ya da ne? Apaçık bir sapıklık üzere. Kimin hidayet, kimin apaçık bir sapıklık üzere olduğu Serde edildiği şekliyle ayetlerin siyakında açık bir şekilde belli olmuş, ortaya konmuştur. Bu bapta ifade edilenlerde, izah edilenler de bunlardır. Allah Tebareke ve Teala'ya şirk koşulmasının temelinde teşbih vardır. Teşbihin aslı hakikatte mahlukatı Allah Tebareke ve Teala'ya benzetmektir. Mahlukatı Allah'a benzetmenin aslında da esasında da Allah subhanehu ve teala'nın kadrini, onun yüceliğini, azametini hakkıyla, gereği gibi takdir edememek yapmaktadır. Bu bapta anlatılan bu. Bir ikinci meselede Allah tebareke ve teala indinde ona ortak edilen, onun yanında şefaatçi edilen, kendisine yalvarılan şeyler arasında, yaratılış itibariyle en büyükleri olan, en kuvvetli olan, kuvvetli, kuvvetlileri olan meleklerin bile onun karşısında durumları, pozisyonları, tutumları bu ise... Onun karşısında onlar dışında Allah Subhanahu ve Teala'ya ortak edilen şeyler onlara ibadet etmek, onlara yalvarmak, yakarmak, onları Allah'a denk tutmak, Allah'a teşbih etmek, benzetmek evveliyetle batıldır. Onların onlara ibadet edilmesi evveliyetle geçersizdir. Bu bapta ifade edilmek istenenler bunlardı. Burada tevakkuf edelim. İnşallah burada edilen mana anlaşılmıştır. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü ennä ilaha illa ente. Estagfiruka ve etubu ilgili mi? Hyvää. Evet. Buyurun. Bu, yani çok çok karşılaşıyoruz. Diyorlar ki yani isteme konularında işte bunlar. Yani sen nasıl, yani klasik bir soru. Yine de insanlar merak ediyor. Yani sen nasıl, yani bu Allah azze ve Celle nasıl büyükse. Yani bu başbakan da büyük. Sen bunun yanına kolayca çıkamıyorsun. Kolayca erişemiyorsun. Bunu yani birden çıkamıyorsun. Böyle deliler böyle <gülüyor> şeyler getiriyorlar. İşte vesile arayınız gibi şeyler söylüyorlar. Bu Yani söylüyorlar. uzun sorduğunuz evet. sorunun şeyi evet. ancak bunun cevabı ne? Allah'a hakka'rullahi hakikaten." Allah'ı hakkıyla takdir edemez. Bunun cevabı ne? Bunun cevabı ne? Bir önceki bapta ve burada zikrettiğim şey. Bak ne diyor? Başbakan da onlar da büyüktür. Onların yanına nasıl vasıtayla gidiyorsun? Ne yaptı burada adam? Be ben kimi kime benzetti? <gülüyor> Mahluku Halika benzetti. Mahluku Halika benzetti. Bunlara denir ki <gülüyor> alemlerin Rabbi hakkında sen alemlerin Rabbini ne olduğunu zannediyorsun. Onun ne olduğunu zannediyorsun. İşte benzetti. Yoksa geçen ders söylediğimiz gibi alemde Allah'ı mahlukata benzeten yok. Mahluku böyle Allah'a benzeten var. Şirk de buradan türemiş zaten. Bunun cevabı şöyledir. Allah tebâreke ve teâlâ leyse kemithlihi şeydir. Hiçbir şey onun misli değil. Bak gördünüz mü şimdi bu isim sıfatlarla alakalı şeydi? Şimdi bunları da kullanıyoruz? Bak bu ayet uluhiyeti takrih ediyor. Leyse kemithlihi şey. lem yekun lehu kufuven ahad Hiç kimse onun dengi değildir. Hel te'alamu lehu semiyya Ona bir eş biliyor musun? E Ne yaptık şimdi bak başbakanın Allah'ın misli olmasını, denge olmasını Onun benzeri olmasını nefetti. Şimdi istiyorsan ayrıntıları anlatalım onun Allah'a benzer hangi yönlerden benzemeyeceğini. Bir başbakan veya belediye başkanı, vali yani yanına girmek için aracılara ihtiyaç olduğumuz bu kimseler. O aracılar olmadan bizim her birimizin derdimizi bilemezler. Derdimizi aynı anda dinleyemezler. İki kişi gitsek başbakan önüne konuşsak aynı anda ikimiz. İki kişiyi aynı anda dinleyebilir mi? Dinleyemez. Çünkü ne? Aciz. Allah ne? Leise kemihi şey. Sevindim. Andız mı arkadaşlar? <gülüyor> Allah leise kemihi şey. Bu başbakanlar, bu belediye başkanları bir aracı ile bizim ihtiyaçlarımızı gideriyorlar. Çünkü onlar onların da yarın o aracılardan bir menfaatleri vardır. Yani bugün öyle yapar, kıramaz çünkü yarın ona işi düşecektir Peki Allah tebaraka ve teala böyle mi? Ne diyoruz? Leysa kemislihi şey. Bu kimseler, bu büyükler, aracılar vesilesiyle bu istekleri kabul eden kimseler bazen bunu aracılardan çekindikleri, korktukları için yaparlar. Bize bir sıkıntı çıkartmasınlar diye. Allah tebareke ve teala nasıldır? Leysa kemizlihi, şey. Yani bu delilin altında yatan ne? Ne dedik? Şirkin aslında ne var? Teşbih. Şirki bunların ispat ettikleri en büyük delil İşte bu aracılık başbakan, belediye başkanı delili. Bunun aslı aslında ne? Teşbih. Bunlar gerçek müşebbihelerdir. Bunlar, leyse ke şey ayet ile Allah tebareke ve teala'nın sıfatlarını iptal ediyorlar. Ve muattıla oluyorlar. Sonra bu ayeti kelimenin kerimenin esas delaletini görmeden işte böyle müşebbih olup arkasından müşrik oluyorlar. Mesela va vaadı açıktır inşallah. Hocam bir kardeşimiz diyor ki, meleklerin kalpleri olduğunu anladım. Doğru mu diyor? Yani kalplerinin ispatı Bu çıkıyor. Doğru olur, Doğru olur Allah tebareke ve teala meleklerin kalbini ispat etti. Hatta izâ fuzzi'a an kulûbihim. Onların kalplerinden korku giderilince. Demek ki meleklerin neyi var? Demek ki kalpleri var. Demek ki kalpleri var. Doğru bir çıkarma yapmış. Başka çok çıkarılacak güzel şeyler var. İmam rahimeullah meseille diyor ki 18. meselede Bu kula hırsızları bir alttakine bir alttakine sorası girbaz'a iletilir. Sorası girbaz bunun yana yüz yalan katar. İnsanlar aradaki bu hak söz sebebiyle onu tasdik ederler ya. Yani kahin bak biliyor demek geleceği derler ya. İmam rahimeullah diyor ki buradan çıkarttı faydalı. Sonra diyor ki kabulun nufusil lil batili. Nefislerin batılı kabul etmeye ne kadar meilli olduklar. Neden? Diyor ki keyfe taallakun bi Nasıl bir doğru suya sarılıyorlar da? Ve la Yüz tane yalanı görmezden geliyorlar. Neden böyle oluyor? Çünkü nefisler nedir? Batılı batılı kabul etmeye meyillidirler. Süleyman İbn Abdillah, Teşir el Aziz el Hamit'te şeyhin torunu bunun arkasından diyor ki ''İnneşşey'e iza kana fihi nev'un minel hakkî'' Çıkartılan faydaya bakın. Bir şeyde eğer hakikatten bir pay, hakikatten bir cüz bulunuyorsa bulunuyor diye ''Lâ yedullu alâ ennehu hakkun kulluhu'' O bu şeyin hepsinin hak olduğu anlamına gelmez. Ne büyük fayda değil mi? İnsanlar ne yapıyorlar? Kâhini tasdik ediyorlar. Neden? Ondan çıkan bir hak söz sebebiyle yüz tane yalanı görmezden geliyorlar. çünkü nefisler bunu kabul etmeye meyyeldirler Şeyh Süleyman diyor ki yani bir şeyin içerisinde haktan bir cüz olması haktan bir parça olması onun hepsinin hak olduğu anlamına gelmez bunu şöyle söyleyenler duysunlar biz dinliyoruz aradaki hakkı alıp diğerlerini almıyoruz gitsinler kahinlere sorsunlar ve onların sözleri arasındaki hakkı da böyle kabul etsinler Yüz tane batıldı ayırdı dedi reddetsinler. Buyurun. Bu cinden bu alakasızlığı yapıyor hocam. Yani bugün hala bu cahmeti doğru değil mi söylüyorum? Yani alakasızlığı hala devam ediyor mu? <gülüyor> ediyor. Peki bir kişi dese vahiy kesildi. Hani peygamber yok. Hani bunlar nasıl oradaki bir. Yo, peygambereyle vahiy değil mesele sadece Allah tabareke ve teala'nın konuştuğu her şeyi bazen bunu peygamberlere gönderiyor bazen meleklere vahy ediyor dünyada icra edilecek bazı işlerle alakalı bu kulak hırsızlığıyla alakalı alemler 3 dönem zikrediyorlar bir tanesi nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir setinden önceki dönem kulak hırsızlığının en fazla yapıldığı zaman bu kadardı o zamandı Semavan sema açıktı bunlara bir kontrol bir taşlama yapılmıyordu ve rahat rahat dinliyorlardı. O zaman da işte cahillerin, gayipten haber verenlerin bolca olduğu bir zaman. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bir isetiyle, vahyin indiği süreçte sema kapıları bunlara tamamen kapatıldı. Sema kapıları bunlara tam tamamen kapatıldı. Cin suresinde melekler bunu anlatıyorlar diyorlar ki: "İnna kunna naq'udu minha semi Biz oralarda bu işitme yerlerinde oturuyorduk." Femen يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّسَدَ Şimdi kim oradan bir şey işitir dinlerse onun peşine bir ateş topu gönderiliyor. Bu vahiy zamanında mutlak olarak kapatıldı. Vahi bittikten sonra yani şeriat tamamlandıktan sonra da nisbi olarak gene bazen dinleyebiliyorlar, bazen çalabiliyorlar. Hadiste geldiği gibi bazen bu ateş topu onlara bu sözü aşağıya ulaştırmadan yetişip onları helak ediyor. Bazen de ateş topu onlara gelmeden aşağıya ulaştırıyorlar. Yıldızın kayması hocam bu yüzden midir? Yani yıldız. Yıldızın kayması bu yüzden. Hakikaten yıldız kayması diye bir şey yok. Yıldız duruyor. Bizim bu gördüğümüz bu kayma ne? Bunlar gök taşı. Yani gök taşı bunlar yıldızlardan kopan, gökte Allah Tebareke ve Teala'nın e, halk ettiği gökteki taşlar. Yani bilimsel olarak atmosfere girdiği zaman bunlar alevleniyorlar. Önemli değil. Allah, Allah buna, buna bir sebep yaratmış. Yoksa hakikatte yıldızın bizatiği kendisi değil. Yıldızdan kopan parçalarda yani atışlar yıldızdan yapılıyor yani. Bu bizim yıldız kayması dediğimiz bu gök taşları, işte bunlar e, cinlere, şeytanlara taşlama olarak Allah'ın yarattığı şeyler. Bu Allah Azze ve Celle'nin hüküm bütün ahvali dahil mi yoksa? Yani bütün ahvali, bütün ahvali. Yani veya Yeryüzü e, gökyüzü halkı kendi arasında konuşuyor. Mesela ellerinde bunun diyelim bir listesi var. Bir vakti zamanı var. Allah belirlemiş. Yerde büyük bir olay, büyük bir olay olacak. Küçük olaylar önemli değil. Ama ama büyük bir olay, deprem olacak, sel olacak, büyük bir felaket olacak. Melekler kendi aralarında bunu konuşurlarken kulak hırsızları da dinliyorlar. <gülüyor>